Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bir bayan kardeşimiz soruyor. Diyor ki ben devamlı pazar ertesi perşembe oluyorum. alıyorum. Ee, bazen de Ramazan aylarında hastalık gereği o or e, kalıyor beni. Normal olduğumda niyet edebilir miyim normal günlerimde pazar ertesi perşembeyi kaza niyetiyle yapabilir miyim? Yani içisini bir arada çıkartayım. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Böyle bir bayan arkadaşı, kardeşimizden razı olsun. Neden? Bu iki çok mübarek günlerdir. Yani onun fıkhını bilmiş bu bayan kardeşimizi tebrik ederiz. Fıkhı da nedir onun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, insanların amelleri haftada iki gün allah Teala'ya arz olunur. Pazar ertesi perşembe. O günlerde de ben kendi, arz olursan kendim orucu olmak istiyorum. İşte Pazartesi, Perşembe orucu o kadar değerlidir. Şimdi bu bayan kardeşimiz diyor ki ben senenin boyu boyu her hafta Pazartesi, perşembe oluyorum ama üzerimde vacip olan Ramazan kazası var ise bu üçü günden arada çıkartabilir miyim? Alimlerimiz diyor ki bir mahsuru yoktur. Yani pazar ertesi, perşembe dört gün orucun var. Beş gün hastalık gereği, on gün orucun var. O günlere dağıtabilirsin. Tabi kaza orucuları şert değil peş peşe olması lazım. Yani bir gün tutabilirsin, ayda bir gün, haftada bir gün tutabilirsin. İlleçi Ramazan ayından üç günün var, beş günün var peş peşe tutmak şert değil. Kaza niyetiyle eğer tuttun ama niyet yapacaksın. Pazar ertesi kaktın zaten senin normal günündür. Kaktın dedim ben pazar ertesi normal günümde oruc alıyorum ama bugün ayrıca kaza niyetine yapıyorum. Böyle yapsan inşallah ki ecir alırsın alimler diyorlar. Çünkü birinci mu'tad günündür senin normal nafile günündür. İçincisi de niyet ettin olur ama niyet etmesen kabul olmaz. Kaza niyetini yapacaksın. İnşallah her çizsinde alırsın. Bu aynen neye benzer? Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumayı tek başına e, nem, e, oruç tutmayı nehyetmiş. Çünkü bizim beyramımızdır. Ama normalde bir gün cumadan önce tutuyor. Perşembe cuma bir tane hep her zaman oruç tutuyor. O zaman tutabilir bir mahsuru yoktur. Alimler diyorlar bu da ona benzer. Tutar bir mahsuru yoktur. Ama burada alimler şunun üzerine basıyorlar. Kaza diyorlar kalmaması lazım. Kazaya acele etmemiz lazım. Yani benim üzerimde kaza borcu var için nafilemi tutmak biraz ebes değil. Ebes gibidir. Neden? Çünkü borcu var için niye gidip benim üzerime borcu var gidip sadaka veriyorum. Nasıl olur bu? Benim üzerime borcum var. İnsanlar benden borcu istiyor. Başka birisi gelip ona borcu veriyorum. Ben mükellef değilim. Ben mükellefim. İnsanların hakkını bir gün önce ida etmem lazım. E bu oruç da Allah'ın hakkıdır. Bir gün önce vereceksin. Ondan sonra nafileyi düşün. Yani bir kardeşimizin, bir Müslüman kardeşimizin üzerine adetten dolayı, nifesten dolayı, seferden dolayı, hastalıktan dolayı, şer'i bir mazeretten dolayı bir orucu üzerine kaldır Ramazan'dan sonra sağlığına kavuştu. Yen o illet, mazeret, şer'i mazeret kalktı üzerinden hemen şimşek orucu olacaktır. Neyi? Kazanı yapacaktır. Ondan dolayı alimlerimiz diyor ki 6 şevvalin çok ecri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 6 şevvali tutan Ramazan'dan sonra sanki bir seneyi tutmuş. Çünkü Ramazan ayı 10 aya bedeldir. Evet onda kalıyor çay, 6 günde o da çayı tam, tamamlıyor. İşte ee, şevval ayının bile orucunu alimlerle kaza var için tutma, tutmamak öyledir. Ne öyledir? Kazanı yaparsın sonra şevval tutarsın. Bu da en büyük nimettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.